İlyada 12. kaset b yüzü sayfa 528'den devam. Bir damgası vardı alnında, ay gibi ak. İdomenos Giritlilerin önderi Argoslulara dedi ki, Argosluların önderleri başbuğları dostlar. Bir ben miyim şu arabayı gören yoksa siz de seçebiliyor musunuz onu? Başka başka atlar geçmiş gibime gelir. Bir başka arabacı belirdi işte oysa kısraklar önde gidiyordular başlarına bir şey gelmiş olacak ovada sınır taşını geçerken görmüştüm onları şimdi göremiyorum hiçbir yerde tekmil ovayı gözlerimle taradım yoklar dizginler sürücünün elinden mi düştü yoksa sınıra geçerken tutamadım onları dönemecik alamadı mı yuvarlanmıştır belki orada paramparça etmiştir arabasını hayvanlar da kaçmıştır başı boş yüreklerinde hızla Siz de kalkıp bir bakın seçemiyorum ben iyicene başa geçen ''Aitorlar soyundan bir adam olsa gerek, Argosluların bir kralı, at sürücüsü Teydeus'un oğlu, güçlü Diomedes olsa gerek, tamam o işte.'' O İleus'un oğlu hızlı Ayas fena çıkıştı ona, ''Sanki ortada bir şey varmış gibi, ne diye konuşursun İdiomedes, böyle ileri geri?'' ''Koşuyor baldırları esnek atlar, bizden çok uzakta Enginoma'da, o kadar genç de sayılmazsın Argoslular arasında, kafandaki gözlerde o kadar keskin değil.'' İleri geri konuşur, coşarsın boyuna. Yakışmaz sana böylesine coşkun olmak. Aramızda senden çoğu üstünleri var. Övmelos'un Öl, kısaklarıdır hep başta gelen. Kendisi de durur arabada elinde dizginler. Giriklilerin önderi içerledi. Karşılık verdi Ayas'a. Ayas, Ayas kavca, kavgacı başı akılsız adam. Akalardan geri kalırsın her işte. Senin aklında hiç çeliklik yok. Gel şurada bahse girişelim seninle. Bir üç ayağı bir de ya da leğene. Yargıç olsun bize adam emri dayadı elini dayanıklı katırın sırtına dedi ki beni gelsin sarı kazanacak olan ama başka biri götüremeyecek bu katırı övünürüm bu dövüşte en usta yiğit olmakla yetmez mi savaşta boyuna geri kalmam anladım her işte usta olamaz adam şu dediğim olacak iyi dinleyin beni derisini patlatacağım bir vuruşta çatır çatır kıracağım kemiklerini. topluca dursun yakınlarına şurada yıkılır yıkılmaz elimin altında götürsünler onu Öyle dedi. Herkes sustu, tıs yoktu ortalıkta. Tanrılara denk, Öryalos kalktı ayağa, e, Mekesteus'un oğlu, Talaos'un torunu. Mekesteus bir zamanlar tedaiye gelmişti. Savaşta düşen Oeripus'un ölüm törenine, teknil katma soğullarını orada yemişti. Diomedes dört döndü Öryalos'un çevresinde, sözleriyle yürek veriyor kazansın istiyordu zaferi. Önce beline bir kemer geçirdi, sonra öküz derisinden bir kayış verdi eline. İki yiğit kemerleri sıkıp çıktılar alana, yürüyüp karşı karşıya geldiler. Güçlü kollar kalktı havaya. Atıldılar birbirlerinin üstüne kenetlendiler ağır ellerini. Çatır çatır çatır dördü çeneleri, kollar, bacaklar, bedenler kalmıştı ter içinde. Öryalos bakarken dört bir yana şaşalamış gözle, tanrısal Epeios onun üzerine saldırdı. İndirdi yumruğunu yanağına. Daha çok tutunamadı ötekisi. Çözüldü eli ayağı verdi yere. Hani Boreas yer yeli titretir ya denizi. İşte o zaman nasıl kıvranırsa balık kara bir dalganın yaladığı yosunlu kıyıda da işte öyle kıvrandı. Ulucanla canlı Efeos kollarını aldı onu dikti ayağı sevgili yoldaşları sardılar çevresini. Alıp götürdüler onu derneğin içinden ayakları sürünüyor kan kusuyordu parça parça. Başı bir oyana sarkıyordu bir bu yana. Bir yerde oturtulan bu adam tüm bitikti. Almışlardı giderken iki kultlu sarrağı da bundan sonra ortaya Pelavuzoğlu üçüncü yarışmanın ödüllerini kodu. Ödüllerini gösterdi Danao'lara zorlu güreşin. Yenecek olana büyük bir üç ayak kodu ateşe dayanan. Akalar on iki öküz değeri biçtiler buna. Yenilecek içinde bir kadın kodu. Eli işe yatkındı, biçildi dört rüküz değeri, Akileus kalktı şöyle dedi Argoslulara. Kalksın bu yarışmada kendini deneyecek olan, der demez Televanoğlu büyük Ayas, kalk ya. yol bilen akıllı Odiseus da kalktı. Kemerlerini sarıp yürüdüler ortasına alanın. Güçlü elleri kenetlendiler birbirlerine. Bir yapı ustasını zorlu yerlerden korumak için eli, çatıya eklediği tahta direkler gibi. Çatırtadı yapışan kolların çektiği sırtlar, sicim sicim ter aktı bedenlerinden. Bir sürü şiş kabarıyor kalçalarında omuzlarında, kan kesiliyordu tenleri kıpkırmızı. Güzel işlenmiş güç ayak için direniyordu ikisi de. Ama ne Odiseus Ayas'ı sendeletip getirebildiği yere ne de Ayas bildi Odiseus'un gücünü. Bir mıkkınlık gelmişti güzel dizlikli akalara. Telemanoğlu ayak, Odiseus'a dedi ki, ''Çok kurnaz Odiseus, Laertes oğlu Tanrı'dan doğma, ya sen beni kaldır ya ben seni kaldırayım.'' Zeus karışsın ötesine böyle dedi çalıştı onu kaldırmaya ama Odiseus bir düzen kurdu bir çelme attı arkadan çözdü bacağını. Ayas'ı sırt üstü düşürdü yere kendi de göğsünün üstüne düştü şaşkın şaşkın baka kaldı halk. Çok sabırlı Odiseus kaldırmak istedi Ayas'ı bir parçacık kımıldattı onu yerden ama kaldıramadı daha yukarı çelme taktı bacağına düştü ikisi birden. ''Yuvarlandılar toprakta, alt alta, üst üste. Son güreşe davranırken tam, Akileus kalktı ayağa tuttu onları. Direnmeyin artık hırpalamayın kendinizi, ödülleriniz eşit. Zafer her ikinizin. Veri gelin, bırakın yarışın, yarışsın başka akalar.'' Böyle dedi, onlar da candan dinlediler sözünü. Üstlerinden tozları silkip giydiler ruvalarını. Pelavus tezlik koşusunun ödüllerini getirdi kodu. ''Bir gümüş testiydi bu, de özene bezene. Gümüş vardı içinde tam altı ölçek.'' 6. Yüzellikten yana bütün testileri geçerdi yüzünün. Sidon usta kuyumcuları yapmıştı onu. Tenik taşımıştı sonsuzda giden denizler üstünde. Limanlara çıkarmışlar sonra armağan etmişlerdi Tuhasa. Iason'un oğlu e Eionos onu Yiğit Patraklos'a vermişti. Priamos oğlu Nikeon'a kurtulmalık diye. Şimdi Akileus dostunun şerefine ödül yapıyordu. Gidecekti bu ödül hızlı ayakları en çabuk Kojan'a. Yağla doktolu kocaman bir öküz kodu ikinci gelene. Yarım ölçek da sonuncunun ödülü. Akileus durdu ayakta Argoslulara şöyle dedi. Kalksın bakalım bu yarışa girmek isteyen der demez o Eleusoğlu çelik ayaz fırladı ayağı. Odysseus da kalktı Nestor'un oğlu Antilokos da. Antilokos tekmin delikanlıları geçerdi koşuda. Dizildiler sıraya, Akileus gösterdi onlara hedefi. Sınır taşı geçildiği koşular tezleşti. O İleus hızla koşuyordu hedefe. Arkasından da çok akıllı Odiseus fırlamıştı. Bez dokuyan güzel kuşaklı bir kadın. Geçirirken ipliği tezgahın arkasından ne kadar yakın getirirse göğsüne meki, Odiseus'ta da o kadar yakın koşuyordu Ayasa. Toz kapamadan, Ayas'ın ayak izlerini, Odiseus'un ayakları basıyordu o izlere. Yalıyordu soluğu Ayas'ın ensesini, durmadan koşuyordu Odiseus hızla. Bağrıştı tek milakalar, istediler ulaşsın zafere, daha hızlı koş dediler, daha hızlı. İşte geldiler koşunun son kesimine, Odiseus gök gözlü Atene'ye yakardı içinden. Dinle beni Tanrıça göster iyiliğini, yardım et ayaklarıma. Odiseus böyle yakardı. Pallas, Atene dinledi onu. Çelikleştirdi ilkin ayaklarını, sonra ellerini. Tam atılacakken ödülün üzerine. Patraplos uğruna Akiraus'un kurban kestiği, böğren öpüzlerin titikleri yanında. Birdenbire kaydı Ayasın aya. Gök gözlü tanrıça, Atene'ydi kaydıran. Tezek dolu, doldu Ayasın ağzı burnu. Birinci gelmişti Odiseus, aldı testiyi. Ünlü Ayas da aldı. Tuttu eliyle öküzün boynuzunu şöyle dedi Argoslulara tezek tüküre tüküre. Almada tökezletti ayaklarımı tanrıça. Oldum olası destek olur Odiseus'a ana gibi. Böyle dedi. Teknil akalar, tatlı tatlı güldü. Antilogos da aldı sonuncu ödülü. Şöyle dedi Argoslulara gülümseye gülümseye. Bilirsiniz dostlar ne diyeceğimi. Ölümsüzler oldum olası tutar yaşlıları. Ayas benim yaşça az büyüğüm ama atalar soyundan. O atalar kuşağından dinç ihtiyar derler ona. Çok zor onunla boy uçuşmak koşuda. Akileus olmazsa akalara çok zor. Böyle dedi. Ölmüş oldu Peleus oğlunu. Akileus şöyle karşılık verdi ona. Antilokos boşuna övmüş değilsin beni. Yarım ölçek altın katacağım ödülüne. Böyle dediği verdi altına onun eline. Antilokos da sevine sevine aldı. Peleus oğlu bir kartı getirdi uzun gölgeli. Bir kalkanla bir tolga getirdi kodu alana. Patraklus'un Sarbed ondan aldığı silahlardı bunlar Ayakta durdu Argoslulara şöyle dedi İki yiğit çağırıyorum en yiğitlerinden Bu ödüller için yarışmaya Silahlarını kuşansın altınlar keskin kargılarını Denesinler birbirlerini bu topluluk önünde Önce kim saldırıp dokunursa Tekin'in güzel derisine Geçirip tunçun kara kanın içinden Önce kim saldırırsa etlere kargıyı Gümüş katmalı hançeri vereceğim ona Bu güzel Trakya ''Asteropios'tan soyduğum pay edecekler aralarında silahları. Çadırlarda bir güzel şölen çekeceğiz onlara.'' ''Böyle'' dedi Telemanoğlu Büyük Ayaz kaktaya. ayağa. Teydeus oğlu güçlü Diomedes de kalktı. Çekildiler kalabalıktan uzağa. Silah kuşandı her biri bir köşede. Sonra çıktı alana ikisi de yana tutuşa çok korkunç bakıyorlardı birbirlerine. Bir şaşkınlıktır aldı tekmil akaları yürüyip geldiler karşı karşıya ikisi de saldırdı üç kere üç kere geldiler de göz göze Ayas vurdu kavgasını diyor Medesin yüz yuvarlak kalkanına ama değmedi derisine zırhı korudu onu teydağı koca kalkanı üstünden Ayas'ın boynuna parlak kavgasının temrinine değdirmeye çalışıyordu. Derken akalar düştü Ayas için korkuya. İstediler yarışmaya son verilmesini. İkisi de eşit ödül alsın dediler. Ama Akilevus Fedevusoğlu'na verdi büyük alçeri. Verdi kınıyla güzel kesilmiş kayışıyla birlikte Fedevusoğlu da ham demir getirdi bir külçe. Güçlü Eiton sallar atardı onu bir zamanlar. Ama ayağı hızlı Akileus öldürünce Eiton'u başka mallara taşımıştı onu gemilerine. Akileus durdu ayakta Argoslulara şöyle dedi. Kalksın ayağa bu yarışmaya kim girecekse. Bu kürçeyi kazanacak olanın bereketli tarlaları ne kadar uzanırsa uzansın. Beş dolu yıl boyunca kullanacak bu demiri. Gitmeyecek şehre demir kalmadı diye Çobanı çiftçisi. Bu demir ona yeterdi artar bile. Böyle dedi. Savaşta dayanıklı polipoy tes güçlü tanrılara denk e, Leontes kalktı. Telemanoğlu Ayas kalktı. Tanrısal Epioz kalktı. Dizilince sıraya Tanrısal Epioz kaldırdı Gülçe'yi. Havada sallayıp attı tekmil. Akalar düldü Sonra Ares'in beslediği Leonteus attı. Telemanoğlu büyük Ayas'a geldi sıra. O attı Gülçe'yi en uzağa güçlü eliyle. Dayanıklı Polipoites aldı onu Ayas'tan sonra. Bir sığır çobanı nasıl atarsa değneğini, değnek uçar havada. Varır ta ucuna sürünün. Onun attığı külçede düştü o kadar uzağa, ortalıkta bir barışmadır koptu, güçlü polipoites dostları fırladı ayağa. alıp ödülü götürdüler koca karınlı gemilerine, Akileus okçulara mor ışınlı demirler kodu. On tane tek ağızlı, on tane iki ağızlı balta, dikti sonra uzakta kumların içine, lacivert gagalı bir geminin direğine, ürkek bir güvercin bağladı direğe. Dağladı ince bir iple ayağından. sonra çağırdı okcuları dedi ki kim vurursa bu ürkek güvercini iki ağızlı baltaları alıp götürecek evine. Alacak tek ağızlı baltaları ipi vuran öbürüne yetişemeyen değdiremeyen okunu kuşa. Böyle dedi güçlü kral Teokros kalktı ayağa soylu seyisi Meryones de kalktı. Tunç bir tolgada salladılar kuralları. İlkin Teokros'un kurası çıktı. O saat atlı okunu var gücüyle, ama unuttu okçu tanrı adamaya ünlü yüzlük bir kurban, yeni doğmuş kuzulardan. Apollon esirgedi başarıyı ondan, vuramadı kuşu. Vurdu güvercini bağlayan ipe, ayağın dibine tam. Acı ok bir vuruşta kesiverdi ipi, güvercin göğe uçtu. İp de düştü yere. bağırıştakalar akalar hep birazdan derken atıldı Meriones, kaptı Teokros'un elinden yayı. Meriones nişan alırken oku hazır etmişti. Okçu Apollon'a adadı çabucak. Ünlü yüzlük bir kurban yeni doğmuş kuzulardan. Havalarda bir bulut altında gördü kek güvercini. Kanadının altından vurdu onu uçarken gökte. Ok dümdüz yardı gövdesini geldi saplandı toprağa. Tam Meriones'in ayakları dibine. Güvercin de kondu direğine lacivert gadalı geminin. Sartmıştı boynu topaç kanatları. Canı o saat uçtu gölgesinden. Düştü dedeni direkten aşağıya. Halk baka kalmış şaşırmıştı bu işe. Aldı Meriones iki ağızlı baltaları teoprosta götürdü. Tek ağızlıları koca karınlı gemilere. Agileus bir kargı getirdi uzun gölgeli. Bir de ateşe değmemiş bir kazan getirdi. Bu öküz değerinde çiçeklerle süslü getirdi kodu onları alanın ortasına. Kargı atacak yiğitler kalktı ayağa. Biri oğlu Gücü yaygın kral Agamemnon'du. Öteki Meriones, Idiomenosun, soylu seyisi. Ayates, Tanrısal Akileos onlara dedi ki, Ateos oğlu biliriz herkesten ne kadar üstün olduğunu. Güçte kuvvette karga atmakta. Ha koca karını gemilerine bu ödülü. Yiğit Meryonez'e verelim kargıyı da. Ben böyle dilerim senin gönlün ne der? Böyle dedi kral Agamemnon'da olmaz demedi. Akileus Tunç kargıyı verdi Merionese, Yiğit Agamemnon da verdi, takipiyorsa güzelim ödülü, al dedi koca karını gemilere götür. 24. Bölüm Toplantı dağıldı ordular tuttu gemilerin yolunu, hepsi düşünüyordu akşam yemeğini, hepsi tatlı uykuya dalmayı düşünüyordu bir Akileus alıyordu sevgili dostunu, ana ana, tutmuyordu onu tekmil canlılara yenen uyku. Bir yana dönüyordu bir bu yana. Özlüyordu patrakłosun insanlarla kavgada soylu gücünü, onun diriliğini. Zorlu denizler geliyordu gözünün önüne, orada çektikleri çileler geliyordu aklına. Paylaştıkları dertler geliyordu acılar. Bunları bir bir geçirirken aklından gözyaşı döküyordu tane tane. Yana yatıyor, yüzük oyun uzanıyor ya da sırt üstü. Sonra kalkıp dolaşıyordu deniz kıyısında deli gibi. Şafak sökünce denizin kıyılarının üstünde o saat koştu hızlı atlarını arabasına. Sürüklemek için bağladı Hektoru arabanın arkasına. Menoito oğlu ölüsü gömülü mezarın çevresinde üç kere dolaştırdı Hektor'u. Sonra döndü gene barakasına, toz toprak içinde yüzük oyun bıraktı ölüyü. Ama Apollon bir pislik değdirmedi gövdesine. Ölüsüne bile acıyordu Hektor'un. Yerde sürünürken derisi yüzülmesin diye altın kalkanıyla koruyordu tekmil bedenini. Adileus böyle saygısızlık ederken tanrısal Hektor'a mutlu tanrıların burkuldu yürekleri. Hermes'i kışkırttılar kaçırsın diye ölüyü. Hepsi beğendi bu fikri. İçlerinde bir Hera. o da Poseidon'la gök gözlü kız tanrı yanaşmadı. Onların kutsal İlyon'a karşı kinleri olduğu gibi duruyordu yüreklerinde. Öfkeliydiler Priamos'a halkına Aleksandros'un çılgınlığı yüzündendi bu. Tanrıçalar çoban ağılına geldiğinde Aleksandros hor görmüştü tanrıçaları. İç yakan tanrıçayı güzel bulmuştu ama on ikinci şapak sökünce tanrılar katında Poibosapolon ölümsüzlere şöyle dedi. Amansız tanrılar işiniz gücünüz kötülükte. Beneksiz keçilerin sığırların butlarını Hektor hiç mi yakmadı size? Ölüyken bile yüreğiniz varmıyor onu kurtarmaya. Onu görmesin mi karısı anası çocuğu, görmesin mi babası Priamos? Troya halkı, alıp saygı göstermesinler mi ölüsüne, yakmasınlar ateş payını vermesinler mi? Siz şuursuz Akileus'u tutuyorsunuz demek, oysa bilmez o töresince düşünmesini, yumuşar bir yürek taşımaz gözünde. ...azgın bir aslan gibidir tıpkı... ...yaban gücüne amansız yüreğine uyardı hani... ...bir güzel doyurmak için karnını... ...gelir saldırır insan kutusuna... ...Akile Usta sıyrıldı tıpkı onun gibi... ...her türlü acıma duygusundan... ...insanlara saygıdan çekti kendini... ...hem zararı var hem yararı bu saygının... ...bir gün sevdiğini yitirebilir insan... ...yitirebilir kardeşinden, oğlundan yakın birini... ...ağlar sızlar sonra taş basar bağrına... ...acıya dayanan bir yürek verdi moyalar insanlara... Ama bu adam Hektor'un canını almakla kalmadı ki. Bağladı arabasına dostunu mezarı çevresinde sürükledi. İyi bir şey mi bu, güzel bir şey mi? Boş toprağa sövmeye vardırdı işi bu adam. Öfkemize dokunup kaldırmasın bizi ayağa açsın gözünü. Ak kollu here alındı bu sözlere dedi ki, amma da yaptım yumuşayla oldu mu şimdi? Saygıda bir mi Akileus Hektor'la? Hektor doğdu bir ölüm, ölümlüden. O bir kadının memesini hem de oysa Akileus bir tanrıçanın oğlu. O tanrıçayı büyüten, yetiştiren, everen benim. Onu tanrıların çok sevdiği Peleus'a verdik. Topunuz ey tanrılar hazırladığınız düğününde sen de vardın şölende sadın elindeydi. Oynak tanrı Apollon kötülerin dostu. Budutlar teşhiren Zeus karşılık verdi dedi ki tanrılarla kavga etme böyle açıktan açığa. Eşit saygı gösterilmeyecek bu iki yiğide. Gerçi Hector tanrılarca İlyondakilerin en sevileniydi. Hoş ederdi gönlümü severdim onu ben de yoktu armağandan yana bir tek kusuru. Ne eşit söylenlerden yoksun kalırdı sunağım ne de hepimizin pay aldığı şarap yağ sunularından ama atılgan hektoru kaçırmak fikrinden vazgeçelim. Olacak şey değil bu Akileustan ustan gizli anası hazır gece gündüz yardımına koşmaya. Bir tane gidip çağırmaz mı buraya teyettisi gelsin de ne tasarladığımı diyeyim ona. Akileus'un nasıl Priyamos'tan armağan alacağını, Hector'un nasıl geri vereceğini babasına öyle dedi. Yer gibi giden Iris de fırladı gitti. Samosla kayalı İmbros'un arasından atladı kapkara denize. Sular gümbür gümbür gümbür dedi. Sığır boynuzundan sırtının içindeki kurşun nasıl dalarsa çiğ et balıklara doğru o da öyle daldı derine. Tetis o oyuk bir mağarada deniz tanrıçaları oturuyordu çepeçevre. Ortada Tetis ağlıyordu kusursuz oğlunun kaderine. Baba toprağından uzakta bereketli Troya da ölecekti. Ayağa çabuk Iris oturdu yanına dedi ki kalk Tetis kesin kararlı Zeus çağırır seni. Gümüş tanrıça karşılık verdi dedi ki büyük tanrı ne diye çağırır beni utanırım tanrılar arasına karışmaktan sonsuz acılar var yüreğimde hadi geleyim de boşuna gitmesin buyruğu böyle konuştu aldı koyu yaşmağını olmazdı bundan koyu yaşmak koyuldu yola yel gibi giden iris kılavuzdu. Açıldı önlerinde denizin dalgaları kıyı ayak basar basmaz uçtular göğe öbür ölümsüzler arasında buldular kronosolunu hep var olan tanrılar çevre oturmuştular. Thetis oturdu Zeus babanın yanına. Atene vermişti ona yerini. Her altından bir güzel sarak uzattı. Tatlı sözlerle selamladı onu. Thetis içtiği sonra geri verdi sarakı. İnsanların tanrıların babası dile geldi dedi ki geldin Olimpos'a dertle dolu ki tanrıca bilirim avutulmaz bir acı var yüreğinde yine de söylemem gerek neden çağırdım seni buraya dokuz gündür tartışma var tanrılar arasında konumuz şehirler yıkan Akileus Hector'un ölüsü kimi Argos'u öldüren keskin gözlük tanrı kaçırsın ölüyü der ama ben vermek isterim bu ünü Akileus'a ileride de saklamak için senin saygını sevgini çabuk git orduya bildir oğluna buyruğunu. ''Deki tekniği tanrılar öfke içinde. Ölümsüzlerden de ben kızgınım en çok. Koca karında gemilerin orada tuttuğu için Hektor'u. Bakalım benden korkup yanaşacak mı onu geri, geri vermeye?'' Ulu yürüttü Priamos'a haber salacağım Iris'le. Akaların gemilerine gitsin kurtarsın oğlunu. Armanlarla hoş etsin gönlünü Akileos'un. Böyle dedi gümüş ayaklı tanrıça dinledi onu. Bir sıçra işte atladı Olimpos'un doruklarından aşağı. Vardı oğlunun barakasına hüngür hüngür ağlar buldu onu. Çevresinde arkadaşları sabah yemeği hazırlıyordu ona. Bol yünlü bir koyun kurban etmişlerdi. Oturdu ulu anası Akileos'un yanı başına eliyle okşadı konuştu diller döktü. Yarın benim ne zamana dek yiyeceksin içini, yemeği içmeyi unutup ağlayasızlaya, bir kadınla sarmaş dolaş olmak iyi şey, neden bundan yoksun ediyorsun kendini, uzun zaman yaşadığını görmeyecek gözüm zorlu kader, ölüm yakın sana, ama dinle şimdi beni, haberci geldim Zeus'tan, tanrılar sana çok kızgın diyor, en çok da kendisi öfke duyuyor yüreğinde, koca karınlı gemilerin orada tutuyorsun diye Hektor'u. haydi geri ver onu, Al kurtulmalığın ölüsünün. Hayates Akileus karşılık verdi dedi ki, Öyle olsun, getirsinler kurtulmalığı, alsınlar ölüyü. iyi yürekli Olimpostonun buyruğu gelsin yerine. Toplu duran gemiler arasında ana oğul bir sürü kanatlı sözler söylediler birbirlerine. Bu ara Kronos oğlu gönderdi İris'i kutsal İlyon'a. Durma hızlı iris, çıkıyorlar, in Olimpos'tan aşağı. Ulu yürekli Priamosa İlyon'a ilet şu haberi. Gitsinler akaların gemilerine, geri alsın oğlunu. Armağanlar götürsün, hoş etsin gönlünü Akileus'un. Gitsin tek başına, almasın yanına başka bir adam. Yaşlı bir uşak götürebilir yanında. Hatırları güzel tekerlekli arabayı sürer. Sonra da alıp geri getirir şehre. Tanrısal Akileus'un öldürdüğü Hector'un. Girmesin yüreğine ölüm korkusu ya da bir başka kaygı. Hermes yaz, kılavuz vereceğiz ona. Hermes yası. Götürecek onu Akileus'un yanına dek. Priamos Baraka'nın içine girdiğinde onu ne Akileus ne de başkası öldürecek. Deli değil Akileus. Tema suçu saygı duyacak vallara adama. öyle dedi iriste de koştu haberi götürmeye. Altlar içinde buldu Priamos'un evini, ihtiyarın çevresini sarmış da oğullar da üstleri başları göz yaşından sırılsıklam. Ortada bu tepeden tırna sarılmış ablasına bulanmıştı çamurbaşı, başı, boynu. Yerlerde yuvarlanmış avuç avuç sürmüştü çamuru. Kızları, gelinleri evin içinde ağlaşıyordu. Argoslular elinde can veren yiğitleri anıyordular. Haberci durdu Priamos'un önünde. Usul usul değil ona. İhtiar Priamos, zangır zangır titriyordu. Korkmasın yüreğin Priamos, dardan oldu. Kötü haber vermek için gelmedim buraya. Habercisiyim Zeus'un, um, isterim iyiliğini. Yukarıda Zeus dertli, acıyor sana. Tanısal hektoru kurtarmanı buyurdu. Armağanlar götüreceksin Akila olsa gönlünün hoşlandığı. Tek başına gideceksin oraya. Yanını almayacaksın başka bir Troyalı. Bir yaşlı uçak götür, uçak götüreceksin yanına. Katırları güzel tekerlekli arabayı sürecek sonra alıp geri getirecek şehre. Tanrısal Akileus'un öldürdüğü Hektor'u girmesin yüreğine ölüm korkusu ya da bir başka kaygı. Hermiaz kılavuz verecek sana. O gü süreceksin Akileus'un yanına dek. Sen barakanın içine girdiğinde seninle ne Akileus ne de başkası öldürecek. Deli değil Akileus sevmez suçu sana duyacak yalvaran adama saygı duyacak. ''Ayağı tez iris böyle'' dedi, ayrıldı gitti. ''Priamos da buyurdu oğullarına, güzel tekerlekli katır arabasını hazır edin'' dedi. Hasır sepeti de bağlayın üstüne. Güzel kokulu mahzene indi, yüksek tavanı servi ağacından hazineler dolu odaya. Çağırdı Ekabe'yi, karısını oraya dedi ki, ''Talihsiz karı, Zeus'dan haberci geldi bana. Git akademilerine'' dedi, kurtar Ektoru. ''Gönlünü hoş edecek armağanlar götür'' dedi Akileus'a. ''Söyle bakalım, sen ne dersin bu işe?'' ''Git'' diyor bana güçlü yüreğim, can atıyorum akaların ordusu içine girmeye. Böyle dedi. Kadın da karşılık derdi hıçkıra ağlayan. ''Amanın, nereye uçtu gitti senin aklın? Hani bir zamanlar hem kendi adamların arasında hem yabancı illerde çok övülen aklın? Nasıl istersin aka gemilerine gitmek tek başına? Nice yiğitler öldüren adamın görünmek gözüne? Doğrusu denizden bir yürek varmış sende. Görür görmez o saat yakalayacak seni. Saygı göstermez o adam acımaz sana.'' Gel herkesten uzak oturup ağlayalım evimizde. Ta eskiden doğurduğum zaman hektoru böyle günler dokunmuş onu zorlu kader. Çevik köpeklere yem olacak o. Zorba bir adamın yanı başında. Anasından babasından evinden uzakta. ısırmak isterdim o zorbanın ciğerini. Bir geçir, geçse elime koparır yerdim çiğ, çiğ Alınsa alınsa böyle alınır oğlumun öcü. Bir korkak gibi ölmedi Hector'um benim. Dayanmasını bildi o erkekçe. Troya'nın erkekleri derin kuşaklı kadınları gibi kaçmayı korunmayı hiç düşünmeden öldü. Tanrı yüzlü Priamos buna karşı dedi ki sarayın uğursuzluğu kuşu musun ne? Gideceğim alıp koyamazsın beni, kandıramazsın beni ne desen. Bir ölümlü insandan gelseydi bu haber kurbanları yorumlayan bir biliciden ya da bir duacıdan gelseydi umursamaz derdik bir tuzak bu derdik yalan. Tanrı duydum ben gördüm karşımda gözümle. Gideceğim yabana atamam onun sözünü. Kaderim aka gemilerinde ölmekse, böyle ölümün başım üstünde yeri var. Agileus hiç durmasın öldürsün beni. Ama bir kere kollarım arasında alayım oğlumu, ağlayayım kana kana doyasıya. Böyle dedi, açtı güzel kapaklarını sandıkların. Çıkardı on iki tane çok güzel ruba. On iki tane düz baktaniye, bir o kadar kilim. On iki akketen çarşaf, on iki gömlek. On ölçek altın tartıp ayırdı. iki parlak üç ayak ayırdı dört deliğe. Değer biçilmez çok güzel bir sarak ayırdı. Trakya'ya elçi gittiğinde armağan etmişlerdi ona. Hiçbirini esirlemiyordu ihtiyar adam. Artık hiçbir şeyde gözü yoktu onun. Tek kurtulsundu sevgili oğlu. Aldıda biriken Troyalılara ağır sözlerle çıkıştı. Ciğeri beş para etmez keratalar çekilin karşımdan. Size kendi evinizde yas veren şey yok mu? Ne diye başıma dert oluyorsunuz burada? Zeus'un bana bunca acı vermesi yetmedi mi size? En yiğit oğlumu öldürmesi yetmedi mi? Sizin de başınıza gelecek bu sizin de. Madem Hector benim oğlum öldü artık zor değil akalara yakalamak sizi. İstemem bu şehri yerle bir görmesin gözlerim. Hades'in sarayına ineyim daha iyi. Böyle dedi kovaladı onları sopasıyla onlar da kaçıştılar ihtiyarın önünden. Çıkıştı ihtiyar onlarına da çattı Felanus. Paris'e çattı, Tanrısal, Agadon'a, Pamona. Antiponos'a Gür naralı politese çattı Deypobasa, Hipotos'a Soylu Diyos'a azarladı dokuzunu da Sonra buyurdu Haydi çabuk olun ödekler baş belaları Siz öleydiniz keşke Hector öleceğine Öleydiniz hızlı gemiler önünde Topunuz birden Ah kara yazısı. Yiğit oğullar yetiştirdim yaygın Troya'ya da Hiçbiri bana kalmadı desem yalan değil Tanrı'ya denk Nestor öldü Arabayla savaşan Troilos öldü İnsandan Tanrı Hector öldü bir ölümlünün oğlu değildi o Sanki bir tanrımlı oğluydu Ares aldı hepsinin canını Bıraktı şu baş belalarını bana Şu yalancıları oyuncuları bıraktı Topu horat etmekte usta Topunun çalmaktır işi gücü Kendi ilinin kuzularını oğlaklarını Arabayı koştanırsa ne durursun Haydi içine koyun koyacağımızı, Çıkalım yola Böyle dedi, hepsini ödü koptu. Bir katır arabası getirdiler güzel tekerlekli, yeni yapılmış güzelim bir araba. Sepetini bağladılar üstüne arabanın. Boyunduru indirdiler askıdan, boyunduru şimşir ağacındandı. Ortası göbekli güzel halkayla süslü. Getirmiştiler dokuz aşınlık kayışı da. Cilalı o kadar ayadılar boyunduru, sonra geçirdiler halkayı değneye. Göbeğin çevresinde üç kere doladılar kayışı. Okla boyunduruğu eklediler birbirlerine adam akıllı bağladıktan sonra düğümü, uçları sarkıttılar aşağıya doğru. Getirdiler odadan, yüklediler cilalı arabaya Hektor'un ölüsünü. Kurtaracak eşsiz armağanı. Bacakları sağlam dayanıklı katırları koştular. Bunları misyalılar vermişti Priamos'a armağan diye. Priamos'un atlarını da koştular boyundura onları ihtiyar kendi yetiştirmişti cilalı ahırda Priamos da uşak ağır düşünceler içinde sarayın iç avlusunda koşarken atları yüreği yaslı çıka geldi sahilinde altın bir sarak vardı şarap dolu sunu yapmadan gitmelerini istememişti durdu atların yanı başında konuştu diller döktü al şarap sun Zeus babaya madem ben istemeden yüreğin itiyor seni gemilere bari düşman elinden dönmen için ada kada. sonra yakar kara bulutlu oğluna. Bir de dağından Teknil Troya ilini görür o. Dile ondan hızlı habercisini, kuşunu, en sevdiği, en güçlü kuşunu, göstersin sana. Sağda uçsun kartalı, göresin onu gözlerinle. Sonra güvenle gidesin gemilerine, çelik atlı dana Gür Gürsesli Zavuz sana işmarını bağışlamazsa, git demem Argosluların gemilerine. Çok istesen de sağlık vermem gitmeni. Tanıya benzer Priamos karşılık verdi, dedi ki, madem istersin karı kırmam seni, Zeus'a el kaldırıp yakarmak iyi şey bakarsın Zeus acır bize. İhtiyar böyle konuştu buyurdu kahya kadına. Döftedi ellerime tertemiz sudan. Kadın da yaklaştı yani leğen Priamos yıkadıktan sonra ellerini aldı sarı karısının elinden avlunun ortasında durdu ayakta. Gözlerini kaldırdı göğe döktü şarabı dile geldi yalvardı yakardı. ''İt adam yükmeden güçlü panrı Zeus baba. Ne olur Akileus acısın dostça karşılasın beni. Gönder kuşunu hızlı habercini. En güçlü en sevdiğim kuşunu uçsun sağdan göreyim onu gözlerimle. Sonra güvenle gideyim gemilerine çelik atlı danaolarım.'' Böyle yakardı. Akıllı Zeus dinledi onu. O saat gönderdi kartalı uçan kuşların en hızlısını. Kara kartal denen kapkara avcıyı. Varlıklı bir adamın yüksek tavanlı evinde ne kadar büyükse sağlam kilitli kapı kanadı. Bu kartalın kanatları da o kadar büyüktü.'' Göründü sağda şehir üzerinde salındı uçtu Görenlerin yüzü güldü ferahladı yürekleri İhtiyar hızla bindi arabasına avlu'nun içinden sürdü arabayı Çınlayan kapı kemerinin altından Dört tekerlekli arabayı götürüyordu hatırlar Onları ustu akıllı İdiados sürüyordu Atlar da geliyordu arkadan. İhtiyaç sürüyor hız veriyordu kamçısıyla. Çabuk insinler diye şehirden aşağı. Arkasından koşuyordu tekmil dostları. Ölüme gidiyormuş gibi ağlaşıyordular. Şehirden aşağı inip varınca ovaya oğulları damatları bile döndü İlyon'a gerisin geri. Kanmıştı ovada kala kala iki adam. Zeus'un gözünden kaçmadı bu acıdı ihtiyara. Seslendi sevgili oğlu Hermias'a. Dedi ki en çok sen seversin yoldaşlık etmeyi bir insana. Canla başla dinlersin hoşuna gideni. Haydi götür Priamosu akaların koca karımı gemilerine. Öyle götür ki hiçbir dana oğlu görmesin onu. Görmesin kimse Peleus oğlunun yanına varmadan o. Zıf böyle dedi. Argos'u öldüren tanrı dinledi onu. O saat bağladı ayaklarına güzel sandallarını. Bu tanrısal altın sandalları giyince o rüzgarlarla bir olur. Uçar bu sularda sonsuz toprakta güçlü Tanrı aldı deyneğine eline uçtu. Bu denekle kapardı gözlerini insanların ya da isterse uyandırır da uyanları vardı çabucak Troya ve Heespontos olasına genç bir soylu kişi kılığında yola çıktı. Bıyıkları yeni terlemiş en güzel yaşta. Yolcular bu ara iliyorsun mezarını geçmiştiler. Hayvanları sulamaya durdular ırmak kıyısında baştan başa karanlık kaplamıştı toprağı. Priyamos'un uşağı her niyası al yanı başında gördü. Dile geldi Priyamos'a dedi ki aç gözünü Dardanos ol, aç gözünü. Bir adam görüyorum belki birazdan parçalar bizi. Ya durmayalım kaçalım atlarımızla ya da gidelim yalvaralım kapanalım dizlerini. Belli olmaz bakarsın yüreği acır bize. ''Uşak böyle dedi, ihtiyarın gücü kurudu, yamru yumru gövdesinde tüyleri oldu diken diken, öylece durdu, baka kaldı.'' Ama Kılavuz Tanrı yaklaştı ona, aldı eline ihtiyarın elini, seslendi. ''Nereye götürürsün baba atlarını, katırlarını, öbür ölümlüler uyurken tanrısal gecede, korkmaz mısın öfkesi soluyan akalardan?'' ''Senin can düşmanındır onlar, dururlar az de. onlardan biri hızlı kara gecede, ya görürse seni?'' ''Görürse bu kadar mal götürürken ne dersin ona?'' ''Sen de ihtiyarsın yanındaki de saldırırlarsa nasıl savunursunuz kendinizi?'' ''Ama ben kötülük etmem sana. Çok benziyorsun babama benim. Bütün gücümle korurum seni başkalarından.'' Tanrı'ya Tanrı benzer Priamos buna karşı dedi ki, ''Dediğin doğru oğlum, çok doğru. Ama bir Tanrı gene uzatıyor elini üstüme, çıkardığı olma senin gibi uğurlu bir yolcuyu.'' Ciddi boylu bostusun, akıllısın da mutlu bir ana babanın oğlusun, belli. Argos'u öldüren Kılavuz Tanrı karşılık verdi ona.'' Gereken neyse onu söyledim ihtiyar ama apaçık konuş söyle bana nereye gönderirsin bütün bu hazineyi saklansın diye yabancı illere mi yoksa kutsal İlyon'dan göç mü var? Gücünüz mü kurudu en yiğit adamınız öldü diye? Oğlun da hiç de geri kalmadı akalardan. Tanrı'ya benzer priyamoz karşılık verdi dedi ki kimsin sen iki gözüm anam baban kim ne güzel söz edersin bahtı kara oğlumdan benim. Argos'u öldüren Kılavuz Tanrı dedi ki, Tanrısal hektorla ihtiyar denemek mi istersin beni? Erlere ün veren savaşta sık sık gördüm onu. Argos'luları gemilere sürüp öldürürken gördüm. Onları kıtır kıtır keserken gördüm Sivri Tunç'la. Akileus bırakmadı savaşalım Atreus oğluna kızmıştı. Ben seyisiyim Akileus'um. İkiniz bir gemide geldik buraya sağlam gemide. Malumid onlardanım. dur babam. Varlıklı bir adam ama senin gibi yaşlı altı oğlu var benden başka ben yedincisi. Kurra bana çıktı geldim buralara. Şimdi de geldim gemilerden ovaya doğru parlak gözlü akalar çapak sökünce şehrin çevresinde başlayacak savaşa. Hepsi kuduruyor aylak oturmaktan. Kralları tutamıyor onların savaş coşkunluğunu. İhtiyar Priamos karşılık verdi ona. Akileus'un seyisiysen söyle bana tam gerçeği benim oğlum şu anda gemilerin yanında mı? Akileus parça parça etti de köpeklere mi attı yoksa? Argos'u öldüren Kılavuz tanrı da şöyle dedi. Yok ihtiyar ne köpekler yedi onu ne kuşlar. Durur Akileus'un gemisi yanında. Yatar bak.